1571 numaralı konu Hazreti Ali ile İbni Abbas'ın Hazreti Peygamberle yapılacak salavat hakkındaki sözleri Hazreti Ali şöyle buyurmuştur: "Hazreti Peygambere salavat getirilmedikçe hiçbir kimsenin duası Allah'ın kabulüne mazhar olamaz." Hazreti Ali şöyle buyurmuştur: "Kim cuma günleri Hazreti Peygambere yüz kere salavat getirirse o kıyamet gününde yüzünde bir nur olduğu halde haşredilir." Diğer insanlar onu gördüklerinde, bu adam dünyada hangi ameli işlemiştir ki böyle nuragark olmuştur, derler.